Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noren Yüce. Bu hafta ilginç bir konuyu ele almak istedik. Biz e, bir yıldan fazla bir süreden beri Açık Radyo'da bu saat diliminde Su Hakkı başlığı altında e, suya dair bütün konuları ele almaya çalışıyoruz. Onun üzerine sohbet etmeye çalışıyoruz. Su alanında yaşanan muhalefetleri yansıtmaya çalışıyoruz. Ee, ama bu hafta e, çok da suyla bağlantılı bir konuyu e, konuşmak istemedik açıkçası. E, bize e, tanışıklığımız şöyle oldu. E, bir merkezden tanıştık aslında. E, bir ay öncesinde falan başka bir dünya mümkün e, sloganını e, işte su hakkı kampanyası da kullanıyor. İşte küresel eylem grubu da kullanılıyor. Ee, bu başka bir dünya mümkün diyorsunuz. Gelin e, bunun pratikini işte e, yaşatmaya çalışan. E bir ekip var. Ee, siz de bu konudaki fikirlerinizi gelip bizinden paylaşır mısınız diye bir talepte bulunmuştu. Neresi bulunmuştu? Don Kişot Sosyal Merkezi. Şu andaki ismi bu. Ama başından itibaren mahallevi dayanışması, işgal evi diye bir sürü isim de geçti ev hakkında. Ama şu anda Don Kişot Sosyal Merkezi olarak kendilerini ifade ediyorlar. Ee, konuğumuz var Müge Değirmenci. Müge hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Ee, şimdi Müge aslında biz şeyi konuşuyoruz istiyoruz bir bu evin tarihini konuşmak istiyoruz ama biliyoruz ki e, kamusal e, hizmetler günümüzde çok daraltılmış durumda kamusal varlıklar e, çok daraltılmış durumda aslında ciddi bir işgal var yaşamlarımız üzerinde bu işgale karşı başlatılan bir işgal hareketi var işte Yeldivi'nin de e, inşa edilmeye çalışılan donkşul sosyal merkezi de böyle e, bir merkez e, gezi sonrasında forumlardan e, doğdu fikri ve iki ay mı oldu üç ay mı oldu üç ay 3 aydan beri yaşayan bir evden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, ben çok lafı uzatmayayım ama 20 yıldır atıl olan bir ev şu anda mahallenin evi haline dönüşmüş durumda. Müge, e, tarihinden başlayalım istersen. Dönüşmeye devam etmekte aslında. Ee, senin de söylediğin gibi Gezi Parkı sonrasında bir takım Hmm, ...işgaller sonrasında... ...kendi alanlarımızda sıkıştırıldık... ...gezi olayları da zaten bu yüzden patladı bence... ...bu hı hı. yüzden bu kadar etkili oldu... ...hepimiz kendimiz... ...yaşam alanlarımızda sıkışık... ...olduğumuzu düşünüyoruz... Ee, ...gezi parkından sonra... ...forumlar oluşturuldu... ...ve bu forumların bir uzantısı olarak... ...yel dayanışması... ...yel mahalle sınırları içerisinde... ...bir takım aktivitelere başladı... İşgal fikri nasıl çıktı... Ee, başlangıcını bilmiyorum. Ben yolda da gördüm dağır onları. Dair olanlardan sonra <gülüyor> evet, hepimiz ya. yolda ayrılıyoruz. Ee, bir şekilde o, etkilendim. Çünkü e, bir topluluğun e, alan ihtiyacı sonucunda işgal fikri gelişti. E, çünkü bu toplanan insanlar mahalleyle beraber mahalleli için bir takım... ...çalışmalar gerçekleştiriyordu. Kış mevsimi yaklaştığı için kapalı bir alan hı. ihtiyacı oluştu. Maalesef ki e, yer değimin sınırları içerisinde... herhangi bir kamu alan olmadığı için... Hı hı. ...o zaman işgal edelim hı. dendi. E, mülkiyet araştırmaları yaptı, yapıldı. Bence çok daha güzel binalar vardı. Böyle tarihi, cumbalı <gülüyor> falan. Ben onlara göz koymuştum. Fakat e, 20 seneden beri boş... İnşaat halinde kalan belediye tarafından kapısı kapatılmış. Bir çöplük haline dönüşmüş. Aynen öyle. Bir çöplük haline dönüştürülmüş bir ev vardı. Ve mülkiyet davası da hala devam ediyordu. Ee, bir müteahhit tarafından başka başka insanlara satılmış. Hı. 20 seneden beri de kimse sahip çıkmıyormuş bu binaya. Bir hafta falan bir çevresinde dolandık ettik ne yapsak ne etsek nasıl yapsak diye ve bir pazar günü kapısını kırdık. Çok şaşırdık tabii yani bunu yaptık ama e, şimdi. <gülüyor> Sonra işte başka başka fikirler oluşmaya başladı. Yani işgal bu kadar kolaysa devam da kolay olmalı diye düşündük. Ee, çalışmak gerekiyordu yani ciddi bir iş gücü. ...sarif edildi orada. Yani ya sanıyorum iki hafta boyunca sadece molos taşıdık. Hı hı. Çünkü inşaat halinde kaldığı için sanıyorum beş kamyon harfiyat taşındı hı hı. dışarıya. İnsanlar çuvalları böyle doldurup doldurup küreklerle dışarıya taşıdık. işte bilmem ne bilmem ne. Ee, sonrasında binanın 50% yüzü ortaya çıktıkça... ...gereksinimlerimiz doğrultusunda binayı inşa etmeye karar verdik. Ee, bu insanlar başka bir dünya mümkün cümlesinin etrafında toplanan insanlardı zaten ve e, tüm politikaların bize dayattığı bazı sistemler var. Bu sistemlerin dışına çıktığımız için aslında birbirimizi bulduk. Gezi'de hı hı. de hı. böyle oldu. Alternatif, fi konuşmaya başladık aslında yani alternatif bir mekanın içerisinde alternatif yaşamı kovalıyor olmak bize heyecanlandırdı aslında bakarsan. Bu alternatiflere geçmeden önce biraz daha ev hakkında bilgi verelim. Örneğin ben molozlu halini görmedim. El düzgünleştirilmiş halini gördüm. Dört katlı bir binadan bahsediyoruz. Evet, çatısı tamamlanmamış. Çatısı tamamlanmamış. Ama öncelikli olarak iki tane odayı ayırmışlar. Bunu da yazılanlardan biliyorum. Sohbetlerimizde denk gelmedim ama bir çocuk odası. Evet. Mahallenin çocuklarını rahatça evet. bırakabileceği bir oda mutlaka yapalım demişler. Onun dışında bir takas odası. Hı hı. Evin etrafındaki ilk katta... Girişte büyük camlar var. Yapılma nedeni içeride ne olduğunu dışarıya e, aksettirebilmek, yansıtabilmek, hı. şeffaflığı sağlayabilmek. Camlarda e, ilanlar ve duyurular var. Sürekli yenilenen, güncellenen ihtiyaç listeleri asılıyor. Ya da işte o hafta içerisinde ne tür etkinlikler hı hı. yapılacaksa onların duyurusu yer alıyor. Ve içerisinde e, insanların duvarlarını boyalı, boyadığı yerler var. Evet. Çok rahat edebileceğiniz bir mekan söyleyeyim. ışığı yok, ısıtması yok ama nedense en keyif aldığımız mekanlardan birisi. Biz de Keg'in e, pankartını orada evet. boyamaktan büyük bir zevk almıştık. Kendi yerimiz e, gibi hissederek, öyle, binanın biraz da hani teknik özelliklerinden bilgi verelim dedik hı hı. ki alternatifleri nasıl inşa ediyoruz. Hı hı. Aslında e, bundan çok bağlantılı. Hı hı. E, biz girdiğimizde e, üst kat tamamen açıktaydı. Önceliğimiz hani olası bir yağmurda hala çözüm bulabilmiş değiliz ama yani önümüzdeki hafta çalışılacak sanıyorum bir muşambayla kapattık hala çok işte dün akşam çok büyük bir yağmur geldi evet. işte birazcık ıslandık tabii ki bu çarşamba başlanacak çatı işlerine de. Ee, ama onun dışında alt katta işte tamamen karanlık hiç penceresi olmayan bir oda var. Üst katında işte çok geniş zaman zaman sergi alanı zaman zaman işte çeşitli gruplara toplantılarını ev sahipliği yapacak bir alan hı hı. söz konusu. Üst katlara çıktığımızda odalar tamamen tamamlanmamış ama sınır çizgileri çizilmiş yani duvarlarla bölünmüş alanlar. Biz de ihtiyaçlarımız yani toplandıkça işte ne olsun yani ne hayal ediyoruz bu evde yani neye ihtiyacımız var ki buralarda. İhtiyaçlar evi şekillendiriyor. Kesinlikle yani hani takası konuşup da bunun için alan yaratmamak anlamsız olur zaten işte sabit bir takas pazarımız olsun ve biz artık. Ee, bir mağazaya gidip de ayakkabı, kışlık ayakkabı peşine düşmeyeyim ben. Yani eğer birisinin ihtiyacı yoksa artık o ayakkabıyı o oraya getirsin ve ben ona ihtiyaç duyduğumda oradan alabileceğimi bileyim. Aynı şekilde bu sadece kıyafet üzerinden yürüyen bir takas değil de ee, kuru yiyecekleri, diğerleri çabuk bozuluyor, denedik olmadı. Kuru yiyecekleri, işte kitaptı da, defter de, Bileyim CD'ydi Yani eşyası. aklınıza gelebilecek her evet. şey aslında Yani lastikli çarşaf bile var aslında içerisinde <gülüyor> Ee, orada bir takım eşyaları biriktirdik. Ama bu yoğunluktan dolayı elimizde biriken eşyaları van'a gönderdik. Hı. Şimdi 7 Aralık'ta yeni bir çağrı yapıyoruz. Ee, alternatif ekonomileri konuşacağız çünkü 7 Aralık'ta. O pazar sabitlenecek artık oraya. Hatta içimizden bir tanesi dedi ki ben duvar raflarınızı ben yapacağım. O dedik ne hala çok iyi Hı. oldu bu. İşte hazırlanıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yine bir kütüphane fikri var. Yine bazı insanların basın odasına ihtiyaç duyduklarını duyduk. Yani böyle bir talep geldi. İşte ne bileyim fazin çalışan, yeldeyimin dayanışması adına fazin çıkaran bir ekip var içimizde. Onlara çalışma alanı yaratmak belki kim bilir. Belki biz de radyo programı yapıyor olacağız orada. Bunun Olabilir, alanı. E, bunun için bir medya odası kurgulanıyor şu anda. Yine ekip biçebileceğimiz işte ne bileyim permakültür denemelerimizi uygulayabileceğimiz ...bir alan yaratılıyor hı hı. yine bunun yanı sıra. Çocuklar önemli bence ve çocuklar için en büyük oda seçildi aslında. Çünkü artık çocukların da gerçeği konuşmanın vakti Aa, geldi. Yani evet. çocuklar için de vakit geldi. Ne bileyim işte çocuklar da tartışsın kamusal mekanı bunların üzerine. Yani bizim cümlelerimizle tartışmak zorunda değiller. Biz tartışmadığımız için bu kadar geç kaldık birazcık belki. O yüzden... Ee, ...yol yakınken... ...ağaç ah, yaşken eğilir demişler... <gülüyor> ...öğrenmeleri gerekiyor... Evet. ...bence artık yani kutu kutu penseyi tamam oynasınlar ama... ...onun Hı. yanı sıra öbür oyunları da... ...artık güncelleyelim... ...bir kendimizi de güncelleyelim... ...zaten bu evde öyle oluştu... Evet ...bir şarkıyla ara verelim... Evet sonra, sonra... sonra konuşalım... Evet, ...devam edeceğiz... ...şimdi Ceza ve Candan Erçetin söylüyor... ...bu şehir insana tuzak kuruyor...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 bu şehir insanı hayli yoruyor Bu şehir insanı hep kandırıyor bu şehrin havası böyle kalsın Aynalar yalancıdır Bu şehrin dörtlümün yanında ayna var Anımlıdır. Bir kandırır ki anlamazsın Verilen sözler unutulur Belki yarına umut olur Fakat bu şehri unutturur Bazen hatırlatır ve ağlatır Güldürür bir gün yaşarken bir gün öldürür Bir türküdür bu duyduğun senin için Dikenli gül ve yaşanacak bir gündün Bu şehirde doğdum Bu şehirde söndür Alanmış ki sorma her güneş günle her yıldızı gelir Özler oda bizim gibi kardeşik bir sanki yağmyla ıslanan ağaç gibi kökünden bağlı kopmaz özümdürürü o bilinmez sözüm varan diçilmiş bugün de dört nefsimiz bu şehir benim de bu şehir bizim nişanlar Besetmedik umutla yürüdük işte her gün aynı yolda bırakmam tak etmem Ben gitmem bu şehirden bu şeh insanauza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 diyor ya. Ben gitmem bu şehirden. Şehirden. Evet, sohbeti devam ediyor. Konuğumuz Müge Değirmenci Don Kişot işgal evinden. Şimdi Müge birazcık da bize yapılan etkinliklerden bahsedebilirsen Don Kişot işgal evinde. Don Kişot'un her pazartesi akşamı dolu bir defa. Geldiğimin hmm. dayanışmasının forum toplantısı yapılıyor. Ee, belirttiğim gibi yer değmeyeni sınırları içerisinde zaten yer değmeyeni dayanışmasının ihtiyaçları doğrultusunda işgal edilmiş bir yer. Ee, Dolayısıyla katılım herkese açık elbette ki. Eve dair şeyler konuşuluyor, mahalleye dair şeyler konuşuluyor, gündeme dair şeyler dünyayı konuşuluyor. ilişki? Elbette ki yani hani evi konuşurken zaten kaçınılmaz olarak dünyayı konuşuyoruz. Yani Hı. dolayısıyla mahalleyi konuşurken de aslında dünyayı konuşuyoruz. Bunlar hiç, hepsi birbirine o kadar eklemlenmiş Hı. durumda ki. Ee, onun dışında iki haftada bir kurguladığımız Kafa Açan Cumartesiler isminde etkinlikler serisi oluşturuyoruz. Yine bu alternatif ve başka bir dünya mümkün kılmanın yöntemlerini konuşuyoruz kendi aramızda. Ee, i̇ki hafta önce bundan dört hafta önce alternatif enerji sistemleri kendine yeterli mimari konuşuldu. Ee, geçtiğimiz hafta permakültür ve üretim biçimlerini konuştuk. Bundan sonraki iki haftada da... Ee, Alternatif ekonomiler konuşulacak tabi çoğalıyor yani alternatif ulaşım var bunun içerisinde eğitim var yani başka bir eğitim mümkün müdürü bence tartışmaya ihtiyacımız var yani toplum olarak tartışmaya ihtiyacımız var evet. üretim biçimleri de aynı yani şekilde aslında yüzeysel yapılan tartışmaları daha kole yani bu yüzeysellikten kurtarıp kolektif ihtiyaçlar seviyesinde kolektif olarak tartışmaktan bahsediyoruz birazcık da pratiğe çevirmenin Aynen. yöntemlerini aslında sunuyoruz çünkü Hı. hani teknik bilgi zaten kitaplarda ve internette bolca mevcut Burada işte bir güneş panelini konuşuyoruz ama yani güneş panelini getir tak işte düğmesine bas çalışsın falan filandan ziyade biz çöpten çıkardığımız işte ne bileyim 20-30 liraya alacağımız ekipmanla enerji üretebilir miyiz ve bunu kullanabilir boyuta gelir miyiz gibi şeyler tartışılıyor. Yani bir gün bir tane adam geldi bana dedi ki alacağım 30 liralık ekipmanla bu binanın bedava internetini sağlayacağım. Çok çılgınca hı. geldi bana ama yaptığını söylüyor yani önümüzdeki hı hı. 7 Aralık'ta yapacak mesela bunun atölyesini. Bunun gibi e, elitist bir söylem barındırmayan pratikte de aslında hepimize değen alternatifi kendi yaşam alanlarımızda mümkün kullanabilecek çıktılar vermeye çalışıyoruz kafa açan cumartesilerde. Yine evin ihtiyaçları önceliğinde ilerliyor tabii ki bunlar. Enerji ihtiyacımız var. Hadi bakalım enerji konusunda bir kafalar açılsın. Hı hı. Parmakültür konuşulurken kompostu geçen gün sayfaya işte kompost yapımına dair bir liste verilmiş. Şimdi kompost ayrılıyormuş yani pişmiş yemek koyanlar da var koymayanlar da var. Bir netleştirelim dedik yani <gülüyor> cumartesi günü toplanalım ve bir netleşsin. bunun üzerine kafa yoralım. Kafa açan cumartesiler dışında da işte sürekli güncellenen bir program söz konusu. İşte Don Kişos Sosyal Merkezi isminde bir Facebook sayfası var. Bu Facebook sayfası üzerinden zaten duyuruya çıkıyoruz. İşte Hı -hı. bu hafta şunlar olacak, bunlar olacak gibi gibi. Ee, i̇nsanların da katkısını açıyoruz aslına bakarsınız. Gerçi Ocak sonuna kadar inşaata ağırlık vereceğiz birazcık. Çünkü kış iyice bastırmadan halledilmesi gereken işler var. Belki hazır yeri gelmişken de evet. yarın çarşamba ve perşembe inşaat konusunda yani... Parantez içinde amelilik <gülüyor> <Yapamıyorum> yapmaya <şimdi. gülüyor> insanlar arıyoruz. Yani biz kendimiz biz zaten çalışıyoruz. Mesela. Evet kendimiz zaten çalışıyoruz ama yani ne bileyim işiniz yoktur. Çarşamba gününüz boştur. Sabah saat 10'da kahvaltı yapılacak evde. Kahvaltının ardından hemen ekipler oluşturulacak. Kimisi duvar örerken öbür taraf çatı için yerli gelecek profili yerleştirmeye yardımcı olacak. Belki onlar başka bir katkı sunacaklar Hı -hı. bilmiyoruz. Çünkü o kadar yolda bu 3 aylık süreçte o kadar fikirler açıldı ki. Yani bir fikir Fikirle geliyorsun hemen onun alternatifi çıkıyor. de alternatifi çıkıyor ve daha pretiye evriliyor. Daha çözümcü sonuçlara ulaşıyoruz. Ee, bunun için çarşamba günü biz evde saat 10'da buluşuyoruz. Bu bitecek bir çalışma değil. tabii ki sayfa üzerinden ihtiyaç listeleri de güncelleniyor. Kim bizimle katkıda bulunabilir. Bir daha söyleyeyim Don Kişot Sosyal Merkezi. Evet. Facebook evet. sayfanız. Don Kişot. Ayrı, don, boşluk, kişot. <gülüyor> Sosyal tamam. merkezinden ihtiyaç listelerinizi her gün duyuruyorsunuz Duyuruyoruz. Hı -hı. Evet, aynen öyle. Ee, su hakkında konuşurken işte... Aslında tabii evet. ki sizi oraya gelelim. ziyaret evet. ettiğimizde evin altında bir kuyudan bahsetmiştik. Evet. Sesini duyduğunuz evet. bir kuyudan. Ama sadece kuyudan bahsetmeyelim. Yağmur suyunun Delişim kullanımına mi? ilişkinde... Evet. projelerimiz var. Aynen öyle yani binanın altından geçen bir su var sesini duyuyoruz ama kendisini görmedik henüz. <gülüyor> Nasıl çıkartırız? Temiz midir, değil midir bilmiyoruz ama temiz bile olmasa en azından tuvalet ihtiyaçları için kullanılabilir bir su olduğu kesin. <gülüyor> yani akıp gideceğini en azından ona bir yön verelim. Yukarıdan da bir devir daim gerçekleşsin. En azından tuvalette kullanalım ya da topladığımız yağmur sularını arıtalım. Su olarak içelim ama mutfakta kullandığımızı da yine bir dönüştürelim. Tek bir kere kullanmayalım. Yani bu bu kullanımı birkaç kere bina içerisinde dönüştürerek kullanılımı istiyoruz. Tamam buradan da duyuru yapalım. O zaman bu teknik kısmında yardımcı olabilecek birileri varsa Don Quixote evine uğrasınlar. Aynen öyle yani bunun, bu konuda da birisinin bizim kafamızı açması gerekiyor. Hı -hı. Ki işte yolumuzu bilelim, yorduğumuzu bilelim. İlla ki çünkü birisi gelecek buna adım gibi eminim bir şey önerecek. Onu duyan bir başkası da gelecek. Hayır daha bunun pratik yöntemi var daha da ucuz daha bakın diyecek. Öyle. Böyle etkileniyoruz. Hı -hı. Ama buna açık ihtiyacımız var yani su Hı -hı. konusunda destek atacak birisi. Gelse güzel olur. Evet, çok güzel. Peki e, onun dışında e, başka ihtiyacı var mı evin? E, söylemek istediğin Hı -hı. yani sadece o ihtiyaç listelerine bakarak mı şey yapıyorlar? E, takip ediyorlar. Bunlar insanlar? güncelleniyor aslında. Yani evin ev için e, çalışma grupları oluşturuldu. E, biliyorsunuz Babazula bizim için bir destek konseri ha, vardı. Evet. E, Babazula konserine müthiş bir katılım vardı. Onu belirtmek beni sevindiriyor aslında bunu paylaşıyor olmak. Çünkü konser biletlerinin hepsi satıldı, mekan tıka basa doldu ve dışarıda da yaklaşık bir 150-200 kişi izledi. Biz artık dışarıdaki şey sahneyi canlı yansıttık dışarıya. Öyle bir çözüm bulduk. Ve dışarıda da içeriye giremeyen insanlar bilet paralarını gene bıraktılar. Dışarıda bir kutu içerisinde toplandı. Bu müthiş bir şeydi bizim için. Buradan toplanan bir para elimize geçti ve bu anlamda, bu kapsamda, bu doğrultuda bir çalışma grupları oluşturuldu. İşte çatıyı üstlenen birisi var. Dış cepheyi, elektrik tesisatını Hı -hı. vesaire vesaire. E, bu çalışma grupları yarın akşam saat sekizde e, izledikleri yöntemleri ve ihtiyaç malzemelerini yani ihtiyaç listelerini bizimle paylaşacaklar. Hı -hı. Ve bunu sayfa üzerinden duyuruyor olacağız. Haftalık olarak da bunları güncelliyor olacağız zaten. Hı -hı. Hatta Babazula konserine gelirken bilet almasak iki poşet çimento ile gelsek olur mu? Diyen de çıktı Hı -hı. ve bu bizi çok sevindirdi çok ve güzel. gerçekten takas, çimento ile gelen oldu. Takas aslında, başlamış yani. Aynen öyle. Bu muhteşemdi. E, aslında e, bu bizim e, belli bir noktada mücadelenin e, nimetleri diyebiliriz bunu. Hani Geziden sonra kazandığımız güven e, ve korkusuzluk diyelim. E, böyle bir işe soyunmaya şey yapıyor yani insanları teşvik ediyor. Sadece Türkiye'de yok bunun örneği. Dünyada da var. Ama evet. ortak özellikleri diyebiliriz ki hepsinin şey, mücadele sonrasında ortaya çıkmış olmaları bu da onun göstergesi. Yani artık alternatifsiz değiliz ve işte var olan dayatmaları o kadar sessiz sedasız sineye çekmiyoruz. Bakın elimizden değiştirebiliyoruz mesajı hı hı. bu evde somutlaşıyor gibi. Hı hı. O yüzden belki bu kadar çok fikir akıyor ve insanlar evet. bu kadar dahil olmaya çalışıyor. Çünkü ben takip ediyorum e, ba baya bir duyuldu. bayağı e, yel değirmeni işgal evi. E, büyük bir başarı yani Simit. molozu temizlemek de bence büyük bir başarı e, bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerde ve bundan sonrasında da çünkü o bütün e, sistemin belirlediği çerçevenin dışında bir şey inşa etmek ve bunu işte sıradan insanların yapması ve örnek olması takdire şayan benim merak ettiğim bir şey var mahallenin bakışı nasıl Don Kişot işgal evine ne kadar katılıyorlar neler yapıyorlar nasıl dahil oluyorlar Başta bu bizi en çok endişelendiren boyutuydu aslında. Yani bir işgal fikri zaten kelime anlamıyla insanları tedirgin eden bir şey. Evet. Fakat sonrasında işin içerisine girdikçe ve orada işte faaliyet göstermeye başladıkça merak etmeye başladılar. Ve geldiler sorular bu binanın sahibi yok mu? İşte boş, uzun zamandan beri boştu planlarınız neler? Ve bu planlarımızı onlara açtıkça emeğinize yazık olmasa bari dediler başta. Uzaktan Hı -hı. uzaktan izlediler. Baktık bir ay geçti, birkaç hafta daha geçti üzerine. Orada işte forum yapılıyor. Bir bakıyorum işte iki demlik çayını almış, gelmiş hanife <gülüyor> teyze. İşte böreğini yapan var. İşte benim evimde fazla bardak var. At atm atmaya kıyamıyorum ama buraya Size getireyim, vereyim. değerlendirilsin diyenler var. Eee mahallevi algısı var sonuçta. işgalevi diye geçirsek de sonuçta mahalle sınırları içerisinde bir yer burası ve evet. mahallenin ihtiyaçlarını da gözetiyor. Yani hmm. esnafı da önemsiyor. Sonuç olarak biz AVM'lere de karşıyız. İşte dolayısıyla esnafı savunuyor. Hmm. Ee, mahalle içerisinde bir dayanışmanın mümkün kıl, kılarsak eğer tüketimi ne kadar düşürebileceğimizin örneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Takas da buna hizmet ediyor aslında. Ya da çocuk atölyeleri evet. de buna destek veriyor. Gibi gibi. Dolayısıyla bu ...planlara şahit oldukça ve pratiğe dönüştükçe... ...bunlar mahallenin desteği daha da artıyor. O yüzden sağlamdayız gibi geliyor bana yani sağlam yerdeyiz. Peki, <gülüyor> evet, çok güzel. süremiz azalıyor. Evet. Ee, belki son olarak şey sorabiliriz Müge sana... ...bu hak kavramı açısından evin nasıl değerlendirirsin? Hak kavramı çok karışık ama yani... Devlet bizim hakkımızı sürekli sürekli elimizden alıyor. Zaten bu patlamaları bu yüzden yaşıyoruz. Yani mülkiyetti, suydu, enerjiydi, işte kamusal alandı. Verilen mücadelelerin hepsi aslında insanların kendi haklarını tekrar geri kazanması uğruna verilen mücadeleler. Dolayısıyla... E ...her alanda bu mücadeleler... ...daha da artacak bence. Yani elitist bir söylem... ...artık yıkıldı. Ben buna... Bunu da, ...buna da inanıyorum. Yani gizide... E, ...herkes çıktı. Hatta bir... ...HES direnişinde bir amcayla... ...röportaj yapmışlardı. Adam... ...60 yaşından sonra beni anarşist yaptınız... ...dedi. Yani... Ona değdi çünkü Siz artık işgalci yaptığımız değil. <gülüyor> Aynen. Çünkü ona değdi. Onun yaşam alanına müdahale etti. Evet. İnsanlar evet. ya da devlet artık kim evet. her kimse onun sorumlusu. Hı -hı. Dolayısıyla hak önemli bir şey ve gün geliyor geri alınıyor. Evet. evet. Çok güzel Doğru söyledim. <gülüyor> evet Müge Derimenci'ye çok teşekkür ediyoruz. Don Kişot işgal evinden geldi. Bizi ziyaret etti. Programımıza katıldı. Bu haftalık bu kadar. Evet. Görüşmek evet. üzere. Teşekkürler. Çok teşekkürler Megan. Sağ olun. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.